Meccan aşama 1. Peygamberimiz Muhammed İbn Abdullah, bin Amerika Birleşik Devletleri Al-Muttalip, bin Hasem, İbn Amerika Birleşik Devletleri Al-Munaf, bin Kusi, bin Kalbab, bin Murah.